Şimdi her Müslüman, şey, her çocuk doğduğu zaman Müslüman statüsüne üzerine doğuyor diye biliyoruz. Uh -huh. yani Müslüman olarak doğuyor diye biliyoruz. Şimdi mesela biz elhamdülillah hani bir e, Müslüman memlekette doğduk ve Müslüman bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldik. Fakat şimdi mesela Hristiyan bir anne babanın ve işte ya da Yahudi veyahut işte farklı bir cemiyatı çocuğu dünyaya geldiği zaman işte diyorlar ki bu onun için bir haksızlık değil mi? Nasıl oluyor? Yani o zaman hani ben tamam Kaderimde böyle, onun kaderi öyle. Peki bu nasıl değerlendirilir? Yani bu tam o bunun çağına kadar biliyoruz. Yani e, ölürse Müslüman olarak öldüğü için şey şey oluyor, direkt cennete gidiyor. Hı hı. Peki, e, fakat bu e, büyüdükten sonra e, yani bu e, nasıl olacak? Yani bu buna, bana bir bir sordu, ben yapamadım. He kullu mevludin yu'ledu ala fıtratil İslam hadisi şerifi ne anlama geliyor? Önce ona bakmak lazım. Bir defa çocuk günahsız doğar. Hadisten onu anlarız bir. 2 her çocuk İslam'ı kabule müsait yaratılmıştır. Yani İslam dinini öğrenmek, kabullenmek, onu yaşama yaşamak gibi hususlar konusunda e, herhangi bir sıkıntı çekmez. Yaratılışı yani fıtratı İslam'a uygundur. Daha doğrusu İslam fıtrat dinidir. Yani yapıya en uygun din olarak İslam gelmiştir. Şimdi siz bir hoca efendinin çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Babanız hoca, anneniz hacı. Hı hı. Etrafınız tamamen dindar. Büyük ihtimalle siz... Evet Müslüman bir cemaat içinde yetiştiğiniz için e, herhalde büyük oranda dindar olmanız beklenir. E, böyledir genel hava olarak da böyledir. Ancak istisna olarak mesela Türkiye'de veya herhangi bir memlekette e, dini bir hizmeti yürüttüğü halde mesela imamlık müftülük vekalet de olsa bu görevi icra ettiği halde evet. mürted olarak ölen ve İslam'a karşı her şeyi söyleyen, İslam peygamberine küfreden, İslam dininin ahkamıyla alay eden insanlar da olmuştur. Yani bu yüzde yüz öyle olacak, yüzde yüz böyle olacak diye bir hadise yok. Yani Türkiye'de yaşadığı halde, ilahiyat eğitimi aldığı halde, evet. imamlık yahut müftülük yaptığı halde yani İslam peygamberini küfredebilecek e, dena de insanlar da olmuştur her tarafta vardır. Burayı böyle tespit etmek lazım. Bu bir. Ee, peki bir çocuk Hristiyan bir alemde doğacak olursa annesi Hristiyan, babası Hristiyan yahut ateist de olabilir, dinsiz. Bir bölgede yetişen evlat büyük ihtimalle Hristiyan yahut ateist de olacak, onun etkisi altında kalacaktır. Peki bu adaletsizlik değil mi diye sual edilir. Bu soruları kim soruyor? Az önce tarifini yaptığım adamların sitelerinde bu türlü sorular zaten yer alıyor. İşleri güçleri Müslümanların zihnini bulandırmak. Yani bu de, kitapları yazmışlar. Ee, onlarca, otu, yirmilerce, otuzlarca diyebileceğimiz e, büyük oranda büyük sayıda kitaplar yazılmış. Onlardan Onların içinde yer alan sorulardan bir tanesi de budur. Yani bu işsizlik, adaletsizlik diyoruz, değil evet. mi, haksızlık değil mi? Allah madem adildi niye böyle yapıyor? Ben Hristiyan bir anne babanın çocuğu isem beni nasıl ateşe atar gibi sorularla beyinler ne yapılıyor? Yıkanmaya çalışılıyor. Evet ihfal edilmeye, zihinler bozulmaya çalışılıyor. Şimdi e, tersinden de olacak olsa Hristiyan anne babadan doğduğu halde Müslüman olan insanlar da var. Ama azınlıktadır. Evet. Yani çoğunlukta olmuyor. Biz hadiseye şöyle bakıyoruz. Bir insan e, bir Hristiyan anne babadan meydana geldi. O bölgede yaşadı. Fakat öyle bir insan ki e, Hristiyanlığın e, iman boyutunu, ahlak boyutunu vesaire... Uygulamaya çalışıyor, ahlaksızlığı yok. Ahlaki hı hı. güzelliği var. Ha İslam'dan da haberdar değil. İslam kendisine normal yollarla ulaşmamış ise e, bu kişinin ahiretiyle ilgili bizim fazla kelam etme imkanımız yok. O açıdan bir adaletsizlik yok. Yani bu kişi Hristiyanlık hakkında bilgiye sahip ve oradaki bir takım esasları kabul ediyor ama İslam'ı biz ona ulaştıramamışız. İslami itikadı, İslam'ın inanç esaslarını, İslam'ın emirlerini o kişiye normal yollardan iletememişiz. Ha bizde kabahat varsa Cenab-ı Hak bize soracaktır. Fakat o yavru ahlaken mazbut, yani okay. çevresine zarar vermiyor ve ahlaki güzelliklere sahip ise yani bu kişinin hesabını biz Cenab-ı Hakk'a bırakırız. Bizim e, ahiretteki durumu iyi olmayacak dediklerimiz şunlardır: e, Hristiyan, Yahudi, ateist, ama İslam kendisine ulaşmış. Sağlıklı bir şekilde inanç ulaşmış. esasları sağlıklı bir şekilde kendisine Hı. ulaşmış. İslam Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından haberdar. Buna rağmen İslam'a düşman, İslam aleyhinde faaliyet gösteriyorsa. Bilinçli evet, bir şekilde. Bilinçli ve bunun şuurunda olarak İslam'ın aleyhinde hizmet ediyorsa o kişinin nahiretiyle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. İslam inancına göre bu kişinin cennete gitmesi mümkün değil. O halde ortada bir adaletsizlik yok. Yani yetiştiği ortamda aldığı eğitim, Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir ama ahlaki mükemmelliği var bu kişinin. İnsanlara karşı aldatıcı değil, hain değil, yalancı değil ve dininin de gereğini ibadet noktasında, itikat noktasında yerine getirmeye çalışıyor. Niçin? Ha İslam'dan haberdar değil. E, gerçek dinin Hıristiyanlık olduğunu zannederek bunu yapan bir insanla ilgili biz hesabı Cenab-ı Hakk'a bırakırız. O evet. adaletiyle hükmedecektir, o kişiye yapacağı muameleli ise o Cenab-ı Hakk'a aittir. Dolayısıyla yurt dışında yaşayıp yani bir İslam ülkesi olmayan yerde yaşadığı için İslam'la müşerref olamamış ama kendi dininin itikat, ibadet, ahlaki esasları noktasında yanlış yola gitmemiş. Yani ahlaksızlık vesaire türü şeyler yapmamış Zinadan uzak kalmış, hırsızlıktan uzak kalmış, yani Selim fıtratını bozmamış insanlar inşallah Cenab-ı Hak tarafından değerlendirilecektir. Ancak evet. İslam'a düşman olan ve bunu meslek haline getirmiş olan insanlar e, için de iyi şeyler söylememiz mümkün değil. Değil.